El-Thalithu Vel-Arba'un <gülüyor> Bab-u-Ikram-i Ehl-i Beyti Rasulillahi Sallallahu Aleyhi Vesellem Ve Beyan-i Fadlihim Qalallahu Teala İnnemâ yuridullahu liyudhiba'ankumurricise ehlalbeyti ve yutahhirakum 43 Rasulullah'ın soyuna Ehl-i Beytine saygı ve onların üstünlükleri Ey Peygamberin ev halkı Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 33 Ahzab 33 وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقَوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın koyduğu sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu, inananların kalplerinde bulunan Allah'a كرشی sorumluluk bilincindendir 22 hac 32 wa yazid ibn hiyana qal intalaqtu ana wa husayn ibn sabrata wa umar ibn muslim ila zayd ibn arqam radiya allah anhu falamma jalasna ilayhi qala lahu husayn laqad laqita ya zayd khayran رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقد معهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبة بما إن يدعى خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقليني أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومنهم هم قال هم آل علي وآل عقيل وقال جعفر وقال عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقه قال نعم رواه مسلم وفي روايه الا واني تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله حديث 347 يزيد ابن حيان الله olsun şöyle demiştir Bir gün, Hüseyin İbni Sebre ve Amr İbni Müslim'le birlikte, Zeyd İbni Erkam'ın yanına girmiştik. Yanına oturunca, Hüseyin, Zeyd, sen çok hayra kavuştun. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Onun sözlerini işittin. Onunla savaşlara katıldın. Arkasında namaz kıldın. Gerçekten, Çok büyük saadete eriştin. Resûlullah'tan duyduklarını bize haber ver, diye ricâda bulundu. Bunun üzerine Zeyd, şunları söyledi. Ey kardeşimin oğlu! Yaşım hayli ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Resûlullah'tan, sallallahu aleyhi ve sellem, duyup öğrendiklerimin bir unuttum. Bu sebeple,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 Bunlardan biri Allah'ın kitabıdır. O Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu saptırır. <gülüyor> Wan İbn Ömer radıyallahu anhu ma an Ebi Bekr'in Sıddık fi ehli beyti." Rivâhu'l-Buhârî. Hadis 348. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun, Ebu Bekri Sıddık'ın Allah ondan razı olsun, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ehl-i Beyti sevip sayma konusunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tutunuz veya ehl Beyti ile birlikte, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de saygı ve sevgide göz önünde bulundurunuz.